Nisan 1920'de büyük devletler Birinci Cihan Harbi'nin sonunda Sanremo Konferansı'nı topladılar. Orada Osmanlı'nın durumu görüşülecekti. Ortadoğu'da Osmanlı topraklarında kurulacak devletlerin durumu görüşülecekti. Gertrud Bell isimli bir kadın da vardı bu heyetin içerisinde. 40 kişinin arasında tek kadındı ve Gertrud Bell bir arkeologtu ama coğrafyayı, Ortadoğu'yu avucunun içi gibi biliyordu. Ve her şeyi o düzenledi. Konferansta eline bir cetvel aldı. Orta Doğu topraklarında kendiliğinden devletler çizdi. Kimisine Irak dedi, kimisine Kuveyt dedi, kimisine. Ve bu devletlerin her birerine birer kukla kral atamıları gerekiyordu. Irak Devleti'nin başına da bir kukla kral olarak Hüseyin'in oğlu, ayaklanmaları başlatan Hüseyin'in oğlu Faysal getirilecekti. 1923 yılıydı. Irak Devleti kuruldu. Ama bir devlet tarihle var olur. Tarihi olmayan bir devlet hiçbir zaman olmaz. Bu devlete bir tarih yaratmak gerekiyordu. Gertrud Bell kolları sıvadı, arkeolog olmak dolayısıyla Irak'taki bütün tarihi eserlerden bugünkü Bağdat Milli Müzesini kurdu. 3 yılda. 3 yıl içerisinde Asurlulardan, Babillilerden, Sümerlerden kalma eserleri toplayarak Irak diye bir devletin tarihini yarattı adeta. Baştan yazdı. Ve birdenbire binlerce yıllık bir devlet orada çıkıverdi ortaya. Osmanlılar döneminde hiç dokunulmayan o güzellikler ve milli yapı birdenbire girip İngilizlerin oyunuyla Osmanlı'nın dibinde bir devlete dönüşmüştü. Bağdat, Irak'ın başkenti oldu. Oysa Bağdat bizim ilimizdi. Doğu vilayetimizdi. Bağdat... Ahmet Taşhim'in Bağdat'ıydı. Bağdat Süleyman Nazif'in Bağdat'ıydı. Bağdat'ta 2003'te ve 97'de Amerikan bombalarının düştüğü her yer aslında Tanzimat'ın ünlü paşası Ziya Paşa'nın restorasyonu olan binalar idi. Ve birdenbire biz zannettik ki Saddam diye bir adam var, Irak diye bir kötü yönetim var. Amerika bunları terbiye edecek. Halbuki orada düşen bombalar bizim eserlerimizi, bizim kitaplarımızı, bizim atalarımızın tarihini, bize ait olan şeyleri yok ediyordu. Bunun farkına varamadık. Hiç sesimiz bile çıkmadı. Neyse ki zamanlar geçti. Aradan bir hayli zaman geçtikten sonra Irak Devleti'nin üzerinde hesaplar döndü. Saddam yönetimden gitmesi gerekti. Saddam'ın yönetimden gitmesi için aradan 80 yıl geçmesi gerekiyormuş. 80 yıl sonra Amerikanlar Bağdat'a bomba yağdırmaya başladıklarında ilk yağmalanan yer biliyorsunuz Bağdat Milli Müzesi ve Milli Kütüphanesi oldu. Yani bir devlet yapmak için kurdukları kütüphane ve müze birdenbire başkalarının elinde yeni bir devlet olmasın diye ya çalıp yağmalanıp götürülmüştü. 2003 yılında Bağdat Müzesi'nden yağmalanan eser sayısı 15.000 idi ve bu 15.000 eserin hemen pek çoğu bizim atalarımıza ait eserler idi. Bugün Siyonizm İsrail'de aynı oyunu oynamaktadır ve İsrail Müzesi sıfırdan yaratılmış bir müzedir. Bizim ülkemizden Kudüs'e gidenler Mescid-i Aksa'yı ziyarete giderler ama başka devletlerden Kudüs'e gelenler Kudüs Müzesi'ni ziyarete gelirler. Çünkü Kudüs Müzesi'ni görünce burada Filistinlilerin ne işi var diye adeta onları oradan sürgün edecek kararları öyle alabilirler.